Burada mevzu bahis olan hanımların elbiseleri iken, konuyu vuzuha kavuşturmak için izahatta bulunuyoruz. Kim elbisesini yahut izarını kibirlenerek uzatırsa, kıyamet gününde Allah ona rahmet gözüyle bakmaz buyrulunca, Ümmü Seleme, Ey Allah'ın Resulü! Eğer kadınlar elbiselerini topuklara kadar uzatırsa, şüphesiz ayakları görülecektir. Kadınların eteklerinin salınması hakkında ne buyurursunuz? dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir karış miktarında topuklarından daha fazla bıraksınlar buyurdu. Ümmü Selem'e Ya Resulallah bu takdirde ayakları yine açılabilir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde iki karış eteklerinizi uzatıp salıverin buyurdu. Hafız Zeynettin el-İraqi bu hadis üzerinde hayli incelemeler yapmıştır. Oğlu Veli Yuddin Ebu Zur'a el Iraki de bu hadisi şerh etmiştir. Hülasa olarak şöyle buyurmuştur. Malum, sarık, gömlek, don, aba ve benzerlerinin uzatılması kibirlilikten dolayı men edilmiştir. Cübbe, izar ve diğer elbiseler de içine dahildir. Hepsi de kibirliliğe kayıtlı olarak hadisi şerifte bildirilmiştir.